İkinci Halife Ömer radıyallahu efendimizin kayınpederi Hafsa radıyallahu anh kızını efendimize nikahlamıştır. İlk hali mazisi haşin çok, sert, kayadan daha sert. Merhamet yok gibi bir şey, kıt çok. Daima gücüyle iş görüyor, gücüyle ve cesaretiyle. Öyle bir şey giriyor ki Nasıl bir zıt, zıttıktan başla efendimizi katletmeye gidiyor, öldürmeye gidiyor Peygamber Efendimiz. Bir sahibi önüne kesiyor, sen diyor eniştenle diyor kız kardeşim Müslüman oldu. baştan onları gitsene diyor, oyalayacak haber verecek çünkü. Kız kardeği gidiyor, bakıyor kız kardeği Kur'an-ı Kerim okuyor, kız kardeği bir tokat atıyor, kanlar içinde seriliyor yere güçlü kuvvetli. Eniştesine hakiza, sonra kız kardeşini öyle gönlde kanları için bir insafa geliyor. ''Şu okuduğunu okusana'' diyor. Onun da ismi Fatıma Kız. O biraz okumaya başlayınca birden bir yürek âlemi değişiveriyor. Demek ki nasıl bir duygularla okuyor ki Fatıma kız kardeşi, nasıl bir ihlasla, nasıl bir alaka ile okuyor ki, o anda bir hidayet şeylere çakmaya başlıyor. Ondan sonra kalp alemi ceset, aynı ceset, beden, kalp alemi değişiyor. O haşin, vahşi kişi çıkıyor. Merhamet sahibi, takva sahibi, ince ruhlu, zarif, hassas bir insan meydana geliyor. Öyle bir oluyor ki halife olunca Fırat kenarında bir kuzu zayi olsa, boğulsa yarın Allah bunu hesabı benden sorardı. Hep böyle bir kendini bir sorgulama halinde, bir muahize halinde kas yapıldı. Kanlar içinde yere düştü. Sabi de sordu. Ey halife dedi. Ölümü yakın gibi geldi. Senden sonra kimi tayin edelim de kimi halife yapalım dedi. O da nasıl bir mesuliyet duygusu içinde, halkın nazarıyla bir mahlukatı, bir bakış tarzı içinde tüm mesuliyetinize saken ben yüklendim diyor. Vefat ettikten sonra mı diyor taşıyayım diyor. birisini tayin edilme o da doğru yolda olmasa onun vebalini ne mi yükleneyim diyor. Ben yaptığım bu 10 sene halifeliğinden bir mükafat beklemiyorum diyor. Yeter ki diyor Allah diyor ilahi mahkemede diyor beni diyor muazı etmesin diyor bu 10 senem için diyor. Ki kılı kırk yarda halde nasıl bitirdik. O zaman diyor oğlun Abdullah diyorlar halife olsun. O çok takva sahibi o zaman diyor ki, bir ailede bir tane kurban kafi diyor. Nereden nereye? Yani İslam ne hale getiriyor bir kalbi? Bir taş gibi bir kalp pamuktan yumuşak hale geliyor. Efendimiz'e muhabbet artıyor. O kadar muhabbet ki bir gün Efendimiz'i bir hasırda yatarken görüyor, ağlamaya başlıyor. Ne oldu Ömer diyor. Ya Resulallah, kisralar diyor, krallar diyor, bin bir türlü saraylarında diyor, bin bir türlü şey içinde... Sizi hissediyor, bir asırın üstünde ömrünüz geçiyor, onu da gifleri sırtınıza çıkmış. Ömer diyor, dünya onların olsun diyor, ahirette bizim olmasın sen arzu etmez misin diyor. Ömer radıyallahu anh, halife oluyor, Şam'a gidecekler, bir deveyle gidiyorlar. Sırayla deveyi biniyorlar, Şam'a yaklaşırken sıra köleye geliyor. Köleye diyor ki, deveyi bin diyor, ben yürüyeceğim diyor. Ya halife diyor, beni halife zannederler. Demek ki giyimleri de aynı demek ki. Beni halife yok diyor, sıra sende diyor, bin diyor deveye diyor. Kuzey Afrika fethediliyor. Ganimetler geliyor, hazine taşıyor. Ömer radıyallahu anh aynı bir mütevazi bir hayatın içinde. sabi. Ya hadi bir biraz fazla imkanı al. Hakkını al diyemiyor. Çekiniyor. Kızı Hafsa'yı gönderiyorlar. Diyorlar babacığınıza söyleyin. Hazine hani doldu taştı. Çok ganimetler geldi. Kifayet miktarı kadar bir şeyler alsın. Hafsa valdemiz çıkıyor. babacım diyor böyle böyle diyor. Bak kızım diyor. Sen diyor kimin zevcesiydin? Allah'ın sonsuz zevcesi değil miydin diyor? o nasıl yerdi, nasıl yatardı, neredeydi, evi ne kadardı, odası ne kadardı, bana anlatır mısın diyor. Yoksa diyor, bu iki dost diyor, Efendimiz diyor ve Ebu Bekir diyor, ikisi de diyor irtihal etti diyor. Ben diyor, bu yolun üçüncü olmamı istemez misin sen diyor. Birine diyor, Cenab-ı Hak diyor, peygamberlik makamı verdi diyor. Diğerine diyor, Ebu Bekir'i aynı yoldan giderek ona kavuşturdu diyor. Üçüncüsü de diyor, aynı yoldan gidip ben olmamı istemez misin diyor. Hafsa Vadinin başını önüne iyi diyor. Peki babacığım diye çıkıyor. Yine Efendimiz'in muhabbeti. Yani öldürmeye gidiyordu daha evvel. Efendimiz Omre'ye giderken Ömer radıyallahu anh, ey kardeş çazım bana da dua et diyor. Ömer Radıyallahu ‘le öyle bir hale geldim ki diyor sanki diyor bana bütün medine verisi mülküyle diyor bu kadar sevinemezdim diyor medine mülkü verirse ben onu infak etsem yine bu kadar sevinemezdim yani kendime harcasaydım değil hep bunlar bize nasıl bu dört halife Allah Rasulün tanıda Hucurat suresine Cenab-ı Hak nasıl istiyor Peygamber Efendimiz’i ne şekilde bir itinalli olarak muhabbetle bizim efendim yaklaşmamızı istiyor. Bize bu dört halifede en güzelde misal. Yine diğer bir misal, firas adlı bir sabi vardı. O efendimiz yemek yerken, dedi ki ya Resulallah, dedi şu yemek yediğiniz tabağı bana verir misiniz? dedi. Efendim hiçbir, şey, hiçbir kimsenin bir arzunu geriye çevirmezdi. Tabağı aldı, verdi firasa. Ömer radıyallahu anh halife olduğu zaman sık sık firasın evine giderdi. Firas der şu tabağa ne olursun getirsene bana derdi. Bu tabağı ver demezdi. Çünkü firas için, kendisi için de dünyanın en kıymetli emtahiydi o. Onun için zemzem koyardı, doya doya içerdi diyor Ömer diyor. Ondan sonra giderdi diyor. Yani zaman zaman o teberrükle büyük bir feyz alıp Efendimizin o içtiği yemek yediği kaptan içine zemzem koyup su içmesi. Yine Efendimiz buyuruyor. O diyor ümmetim içinde diyor. ilham ondan kimselerdendi. Medine-i Münevvere'de eshapla beraber otururken hutbe esnasında ya Sariye dağa dağa diyor. Şeylerle, Perslerle bir muharebesinde kumandan sareye oradan bir yol veriyor. Dağ tarafına doğru ordunu çek diyor. Ömer radıyallahu bize bir ölçü veriyor. Psikolojik bir tahlil. Dün kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç ne kadar iskartaya gidiyor, ne kadar şeyine ulaşıyor, kıvamına ulaşıyor bizim tefrik etmemiz çok zor. Oruç tutuyoruz diyor, namaz kılıyoruz ama diyor, diyoruz ama ne kadar bir kıvamla tutabiliyoruz. Onun üzerine Ömer radiyallahu bir nasihatı var, bir kimsenin de kıldığı namazı tuttuğu oruca bakmayın diyor. Zaten onu kılmaya da mecbur, tutmaya da mecbur orucu. ''Şunlara dikkat edin bunun yanında.'' diyor. Konuştuğunda doğru söylüyor mu? Yalan var mı sözünde? çözünde? Abartma var mı? Kendisi bir şey emanet edildiği zaman emanete dikkat ediyor mu? Dünya ile, ticaretle vesaire memurken, herhangi bir dünyevi ve meşgul olupken helal haramı gözetliyor mu? Siz ona bakınız.'' buyuruyor. Bir tembellik halindeki bir kimse diyor ki, Hz. Ömer'e, biz diyor tevekkül ehliyiz diyor. Tevekkül ehliyiz diyor. Ona da Ömer radıyallahu anh Siz Allah'a değil başkalarına güvenen kimselersiniz diyor. Tevekkül ehli değilsiniz diyor. Siz Allah'a değil başkalarına güvenen kimselersiniz. Hakiki mütevekkil, hakiki tevekkül sahibi toprağa tohumu attıktan sonra Allah'a itimat edendir, Allah'a sığınandır. buyuruluyor. Yine bir gün bir kişi geliyor Hazreti Ömer hep ölçüler bize. Ya Halif ediyor, bu kişi diyor, gündüzleri oruçludur, geceleri de ibadetlidir diyor, çok iyidir diyor. Ömer Efendimiz ona üç şey soruyor. Sen diyor buna hiç yolculuk yaptın mı diyor. Tabi o zamanki yolcular çok daha meşakkatli. Adam hayır diyor. Komşuluk yaptın mı diyor. Komşuluk zaten zor zamanlarda ortaya çıkar. Adam ona da hayır diyor peki ticaret yaptın mı diyor? Bir şey alıp sattın mı diyor? Bir ticari muamelede bulundun mu diyor? On da hayır diyor. O zaman sen o kişiyi tanımıyorsun diyor. Hep bunlar bizim için ölçüler. İslam güzellikleri. Yine Ömer radıyallahu anh'ın veciz talimatlarında, nasihatlarında eğer diyor gaybi iddia etmek olmasaydı diyor. Bana galipten haber veriyor demeseydi diyor. Beş kişinin cennet ehli olduğuna şahitlik ederdim diyor. Beş kişinin cennet ehli olduğuna şahitlik ederdim. Tabi bu bütün emirleri yaptıktan sonra. Birincisi çok çocuk sahibi olup şükür sabır halinde olan fakir. Halinden şikayet etmiyor. Çok çocuk sahibi. Şükür ve sabır halinde. İkincisi kocası kendisinden razı olan salih kadın. Kocası kendisinden razı olan salih kadın. Üçüncüsü, mehri müsemmasını, nikâhta verilen mehri, kocası müşkül ödeyecek durumu yok, kocasına bağışlıyor. Dördüncüsü, baba ve annesi kendine razı olan kişi. Tabi bu razılık, bütün ömür boyu razılık. Bugünkü gibi, iktisadi işletmelerde, mal satayım diye, babalar günü, analar günü değil. Her gün ana analar günü, her gün babalar günü. Her gün anaların, babaların gönlü alınacak. Neyse karani misal. Annesini bırakamadığı için iki sefer Efendimiz'i görmeye geliyor, Efendimiz'i bulamıyor, tekrar annesinin yanına dönüyor. Her gün anneler günü olabilmesi, her gün babalar günü olabilmesi. Her gün ana babanın duasını alabilmek. Senede bir gün değil. Bu bir takım ticari gaye mal satabilmek için kapitalizmi geçirdiği bir kazanç yolu. Beşincisi günahından nefret ederek samiyetle tövbe eden kişi demek ki bu beş kişiyi diyor, eğer diyor bana galpten haber veriyor demeseniz diyor, ben bu beş kişinin de cennetlik olduğunu size söylerim diyor. Yeni ne güzel ölçüler bildiriyor Ömer radıyallahu Allah'ın. Bizim çarşımızda diyor, çarşıda pazarda diyor ticaret kaidelerini, dinin ticaret kaidelerini bilmeyenler satışlık yapmasın diyor. İlk defa diyor dinin kaidelerini öğrensin. Sonra diyor ticaret yapsın diyor. Çünkü bir kul hakkı girmesin bir mazlumun hakkı yenmesi, bir ammeye zarar verilmesin. Valilere yazdığı bu şey var. En mühim Allah'a şükür, Allah'a teşekkür namaz olmuş oluyor. Benim katımda en mühim işiniz namazdır. Kim onu koruyup vakitlerini dikkat ederse dilini korumuş olur. Kim de onu yeri getirmeyip bitirirse dilinde kısa zamanda yitirir. En büyük bizim teşekkürümüz Allah'a olmalı. İnsan olarak yaratıldık. Bu dünya insan için yaratıldı, mahlukat insana hizmet ediyor. Hep ibretle. Görüyoruz 10 tonluk bir fili 10 yaşında bir çocuk çekip götürüyor. Yani nasıl bir musahhar kılıyor, yerde gökte ne varsa musahhar kıldım buyuruyor. Güçlü deveye bir çocuk götürüyor. Onun yani bir aziyet insan acziyetini bilmesi lazım. Bir virüs mikrobu, bir vücuda girdiği zaman bir pehlivanı tuşa getiriyor. Yine ölçüler veriyor, psikolojik ölçüler. Bir kimsenin sorduğu sorudan onun akıl seviyesini anlarım diyor. Bugünün işini yarına bırakma buyuruyor. Şerri bilmeyen onun tuzağına düşer buyuruluyor. İnandığınız gibi yaşamıyorsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. İnsanları düzeltmek için önce kendinizi ıslah etmeniz gerekir. İnsanların en cahili ve ahmağı burası çok mühim. Kendi ahiretini başkasının dünyası için satandır. Bu nedir? Efendim ne olacak bu günahdir? Günah varsa benim olsun. Günah varsa benim olsun. İnsanların en cahil ve en ahma kendi ahiretini başkasının dünyası için satandır. Şurası da çok ibretli bizim için. Nasıl bir idareci olacağız, işletmeci olacağız? Şiddet göstermek sizin kuvvetle ''Zayıflık belirtmek sizin yumuşak ol!'' Eğer idareci ise, emrimiz altında insanlar çalışıyorsa, onlar için ne güzel bir talimat, ''Şiddet göstermek sizin kuvvetle, zayıflık belirtmek sizin yumuşak ol!'' Bu iki zıttı cemet. Yine bize Ömer radıyallahu anh'dan gelen en mühim nasihat, daima kendi kendine her akşam sorardı, Ömer bugün için bugün Allah için ne yaptın sen? Cenab-ı Hak vel Fecre Fecre yemin olsun diyor sana sabahları serde bir kalktın ama sana bir gün açıyor. Ömür takviminden bir yaprak açıyor sana. Bu yaprağı bu defteri doldur diyor. O bugünü bu defteri nasıl dolduracağım onu bir tefekkür için bunu bilmek. Akşamları da Hazreti Ömer'in yaptığı ki bugün ben Allah için ne yaptım? bugün ne kadar kendim için. Ne kadar kendimin dışındakiler için gayret ettim.